Gibi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazretleri ve özellikleri Konusu Ona devam ediyoruz Birkaç hafta devam edeceğiz inşallah Evet Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Güzel ahlakı Allah Azze ve Celle Kalem Suresi 4. Ayet-i Kerime'de Ve <gülüyor> inneke le'ala Hulukin azim <gülüyor> Muhakkak insan Yüce bir Azim bir ahlak üzeresin Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü büyük bir ahlak üzere olduğunu Kalem Suresinde haber veriyor. İkinci e, delilimiz hadisten Abdullah İbni Amr radıyallahu Anh'dan anhuma'dan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam kötü sözü fahiş sözü söylemez ve onu da tekellüf etmezdi. Yani ona itimat etmezdi. Ve şöyle buyururdu diyor. Muhakkak ki sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Evet. Bir hadiste de geldiği üzere ben mekârimin ahlakı yani ahlakın en güzelliği güzelle, güzellerini, en iyilerini tamamlamak, tamamlamak üzere gönderildim diyor. Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, Diyor ki Enes radıyallahu anh ben de Nebi Aleyhissalatu vesselam'a 20 şey 10 sene kadar hizmet ettim ve bana üf demedi. Şunun için niye, şunun için yaptın, şunun için yapmadın diye bir şey söylemedi diyor. Yani kınayıcı bir şey söylemedi. Nebimiz Aleyhissalatu vesselam en büyük ahlak üzereydi. Onun ahlakı hepimize inşallah örnek oldu Aleyhissalatü Vesselam'ın cömertli Cabir radıyallahu gelen bir hadiste Nebi Aleyhissalatü Vesselam'dan bir şey istendiği zaman mutlaka verir. Şimdi bizler için ahlaki konuyu fazla uzatmadım çünkü onu daha önce de geçmiştik. Ee, özellikle burada Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın e, şahsıyla ilgili özellikleriyle ilgili konulara değiniyoruz. Bizimle alakalı kısmı bu cömertlik hususunda Nebimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın özellikle şu yöne kendisinden bir şey istendiği zaman mutlaka veriyor. Eğer, eğer bir şey bulamazsa dua et. Kendisine bir şey hediye edildiği zaman karşılığını veriyor. Bir şey bulamazsa dua ediyor. Hadis, hadisin bir tanesinde öyle gelir. Yani bize bir şey e, hediye edildiğinde ee, tekrar hediye etmek, hediyeleşmek sünneti. Hiçbir şey bulunamazsa en azından ne yapıdır? Dua edin. Barakallahi, cezakallahu hayran, Allah hayırla karşılayın malını evet. bereketlendirsin, Allah sana da ikram etsin şeklinde dua edin. Evet. Aleyhissalatü Vesselam demek ki çok cömert birisi. i̇bn Abbas radıyallahu anhına rivayet ettiği bir haziste Aleyhissalatü Vesselam insanların en cömert idi. O yüzden işte Allah azze ve celle bakın Ahsap suresinde la kad kana lekum rasulullah fi rasulullah'ın üstün hasenet. Yemin olsun ki diyor Allah'ın resulünde sizin için en güzel örnekler var. O insanların en mükemmelidir. Bu hususta, ahlak hususunda, cömertlik hususunda, af, merhamet vesaire her konuda yani, her türlü iyi meziyetlerde, özellik özelliklerde insanların en güzeli. Kendisi de bunu beyan etmiştir de Kur'an buna şahitlik etmiştir. Diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anh, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdiydi. Ramazanda Cibril karşılaştığı zaman e, insanların en cömerdi olurdu. Ramazan'da her gece Cibril Aleyhisselam'la karşılaşır ve onunla Kur'an'ı tedris ederler. Yani Kur'an'ı mukabele şeklinde okurlar. İşte müminlerin Ramazan'da mukabele şeklinde okumaları da Allah'a elem oradan kaynaklar. Ve hayırda diyor, hayırda Rih-i yani esen rüzgardan daha çok cömert olur. O kadar hızlı, o kadar çabuk davranırdı. Sübhanallah. Evet. Özellikle de Ramazan'da. Yani rahmet kapılarının açıldığı bir zaman. Aleyhissalatü vesselam hani diyor ya, Allah. Ramazan geldiği zaman cennetin kapıları açılıyor. Cennete koşmak için, cennete girmek için, cenneti elde etmek için ne yapıldı? Hayır yap. Ramazan bereket ayıdır, hayır ayırır. Onun için aleyhissalatü vesselam o günde daha fazla cömert oldu. Diğer günlerde de cömert ama özellikle Ramazan'da daha fazla cömert davranıyor. Evet. Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadis. Aleyhisselatü vesselam'dan İslam üzere, yani İslam'a girme, İslam'ı bir takım şeyleri öğrenme, yani İslam üzere bir şey istendiği zaman onu mutlaka verirdi diyor. Bir gün bir adam geldi ve bir şey istedi. Aleyhisselatü vesselam iki dağ arası ona koyun verdi. Sübhanallah. İki cebel dağ arası kadar çoklukta kına koyunlar. Adam doğru kavmine gider ve der ki: "Ey kavmim Müslüman olun. Müslüman olun çünkü Muhammed fakirlikten korkmuyor. Fakirlikten korkmuyor, mutlaka bir şeyler veriyordu. Subhanallah. Ali salatü vesselam'ın ferasetine bak. Bir adama yani o kadar çok koyun veriyor, bir kavmin Müslüman olmasına sebep oldu. Allah için bir insanın bize indirgediğimizde nedir? Allah için bir insanın masiyetleri bırakması, Allah için bir insanın namaz kılması, bir hanımın örtünmesi, Allah için hayırlı amellere başlama hususunda mal feda edin. Malın, malın durumuna bakılması. Feda edin. Allah için feda edin. Ondan sonra gerisini Allah bereket koyuyor zaten. Demiyor mu Aleyhisselatü Vesselam? Sizin elinizle bir kimsenin hidayete gelmesi, Allah'ın ona hidayet vermesi kırmızı develerden daha iyi. Yani en değerli şeyden daha hayırlıdır. Onun için şeytan insana aleyhillâne devamlı fakirliği fakirliği verdiği halde, fakirlikle korkuttuğu halde bizim hayır üzere koşmamız gerektir. Testabegul hayran. Hayırda yarışın diyor. Özellikle İslam üzere. Özellikle İslami hizmetler üzere hayırda yarışmak lazım. Esşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa. Şeytan size fakirlikle, fakirliği e, göstererek korkutur. Fakirlikle korkutur. Ve size fuhşiyyatan diyor. Fakra suresi Fakirlikle sizi korkutur diyor Subhanallah. Özellikle İslam üzere fakirlikten korkmamak lazım. Adamın kendisi diyor hadiste çok enteresan bir yer. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten korkmuyor. Eğer fakirlikten korkarsanız Allah sizi fazlından zengin edecektir diyor. Ama hangi birimiz fakirlikten korkmuyor? Hangi birimiz malımızı, malımızın eksileceğinden korkmuyoruz? Maaşın biteceğinden, ondan sonra paranın tükeneceğinden hangi birimiz korkmuyor? Sübhanallah. Allah için vermek lazım. İslam için vermek, harcamak gerekiyor. Ya ayyuhu lezine amenu, inne men necesin? Ey iman eden, Müşrikler bile pislik. فَلَا يَحْرَبُنْ مَسْجِدَ هَرَمَا بَعْدَ عَامِهِمْ هَا Bu senenizden sonra mescid-i harama yaklaş, yaklaşmasın. Yaklaşmasın. Beni i hıftı maileten. İşte burada geliyor ayet kerime. Eğer fakirlikten korkarsanız, yani müşriklerden, Allah alın, müşrikler sebebiyle elde edeceğiniz ticaret, kazanç ve benzeri şeyler. Yani bu sebeple ve benzeri sebeplerden dolayı Fakirlikten korkarsanız, فَسَيْتَ yok لِيُكُمُ اللّٰهِ Allah sizi fazlinden zengin edecektir. Evet. Allah Azze ve Cel bizleri İslam için harcayan, İslam yoluna malı ve canı feda edenlerden elir. Evet. Yine bir ayet keride, inna Allah iştera min al min al minin al ibsehum ve amalhum bi alna lhumun cennah. Allah müminlerin Canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Müjdeler olsun mallarını ve canlarını cennet karşılığında satanlara. Allah onlardan razı olsun. Öyle bir topluluk var. Elhamdülillah. Devam edecek bir de. Allah bizi o topluluğun içerisinde kılsın. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayası, utangaçlığı, Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'dan Nebi Aleyhisselatü Vesselam örtüsünün içerisinde yani bir odanın kenarında örtüsüne bürünmüş bakire kız, kızdan bakire bir kızdan daha utangaçtı. Daha hayalı idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman biz onun yüzünden hissederdik. Yüzünden anlardık diyor. Sübhanallah. Aleyhisselatü Vesselam çirkin, kötü şeylere karşı hemen kendisini belli eder yüzünden belli olup ve çok hayalı bir yapıya sahip. Çünkü Aleyhissalatu vesselam iman 70 küsur şubedir. Ee, en tepesinde la ilahe illallah, en aşağısında yoldan geçerken insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak ve haya da imandan. Haya duygusu İman duyuyoruz. iman duygusundan geliyor. Allah azze ve celle hayamızı artırsın. Utan kaçlık çok önemli. Yine bir hadiste Hz. Sina utanmazsan dilediğini yap diyor. bir insanda ar damarı, utanma damarı çatlamışsa o perde yırtılmışsa subhanallah. Neyden utanacak? Neyden çekinecek? Allah'tan korkmadığı gibi insanlardan da utanmayacak. Utanma duygusu çok önemli. Ali vesselam bize bu hususta çok ciddi bir örnek. Ali vesselam'ın tevazusu Ömer bin Hattab radıyallahu tehrivatinden rivayet edilen bir hadiste <gülüyor> diyor ki ben Ali vesselamı şöyle derken işittim. Sakın beni Meryem oğlu İsa Hristiyanların Övdüğü gibi ölmeyin Övmekte aşırıya gitmeyin Ben ancak bir kulum Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin Subhanallah Şu hadise bak Bugünlerde ve geçtiğimiz günlerde Mevlid kutlanıyor Niye? Aleyhissalatü vesselamın Doğumu Aleyhissalatü vesselamın Doğum günü münasebetiyle Ona değer veriliyor Kuya o yüceltiliyor Güya onun değeri, fazileti o günlerde artırılıyor. Bununla beraber daha da ileri gidilip Ali sallallahu aleyhi ve Allah azze ve celle'nin vermediği, kendisinin vermediği bir takım özellikler verilir. Allah azze ve celle'nin müsaade etmediği Arap'liye ait İlahlığa ait sıfatlar verilebiliyor. Yani haddi aşma yapılamıyor. Subhanallah. En basitinden. Aleyhisselatü Vesselam. Meclislere geliyor ve geziyor. Bizleri görüyor. Öyle deniliyor. Subhanallah. Yok böyle bir şey. İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allah Azze ve Celle inneke meyyutun ve innehum meyyutun. Sen öleceksin, onlar da ölecektir diyor. Aleyhissalatü Vesselam vef vefat ettiğinde Allah Azze ve Celle onun ruhunu kabzettiğinde Refikül Ala'ya götürdü onu. Refikül Ala'ya çıkardı. Onun ne ruhu ne de bedeni bizle beraber değil. Böyle bir özellik verilmedi. Bedeni diri, yani bedeni e, sağlam daha doğrusu. Çünkü Allah Azze ve Celle toprağa nebilerin, bütün nebilerin bedenini yemesini haram kılmıştı. Sahih hadiste geldiği üzere, bizim ona olan saygımız, salatu selam, dua ve e, selam hususunda, onun dışında en önemli saygı, onun sünnetlerine sımsıkı yapışma, onun gittiği yoldan gitmek. O, kendisine ait bir gün, yani doğum günü tahsis etme. O günde bir şeyler yapılacağını emretmedim. Sahabeleri yapmadı. Tabi'in yapmadı. Ondan sonraki hayırlı nesiller yapmadılar. E bize ne oluyor? Biz onlardan daha mı hayırlıyız? Hayır asla. Eğer bir hayır olsaydı onlar bizden öne geçerdi. Çünkü onlar en hayırlı nesiller. Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadı, tavsiye etmediği, sahabelerinin yapmadığı bir şey biz de yapamayız. Ona mahsus bir gün o güne mahsus bir oruç, o güne mahsus bir ibadet, o güne mahsus bir program yok. İlim ehli bunu bidat görüyor. Hem de çok önemli bir bidatlardan biri. Onun için beni diyor, sakın beni İsrail'in övdüğü gibi mi? Ben İsrail yani Hristiyanlar <gülüyor> ne İsa aleyhisselama ilahlık özelliği var. Subhanallah. onu dediler ki Kur'an anlatıyor bunu Maide suresinde. Üçün üçüncüsüdür. İsa aleyhisselam üçün üçüncüdür. Yani teslis. üçlü teslis inancı. Ne? Baba, oğul, ana. Yani <gülüyor> ee, İsa aleyhisselamı üçüncü olarak addediyorlar. Yani ilahlıktan bir parça. Oğul olarak addediyorlar. Subhanallah. Vekaliyetin Nesara İsa ibnullah Yahudiler de dediler ki şey, Hristiyanlar de dediler ki İsa Allah'ın oğludur وقالتل, Yahudi Uzayr Uzayrın ibnullah Yahudiler de Uzayr Allah'ın oğludur dedi. İkisinin de bu bağlamda birbirinden farkı yok İkisi de bir peygamberi Uzayr peygamber deniliyor bazı yerlerde Ama İsa aleyhisselam ki daha açık ilahlık seviyesine Ali Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Beni sakın onların övdüğü gibi Ali Aleyhissalatü Vesselam'a bir Rasul olarak iman ediyoruz. Aynı zamanda onun bir beşer olduğuna iman ediyoruz. Bir takım özellikler verildi. Bazı kendisine has, kendisine mahsus, kendisinin yaptığı, diğer insanların yapamadığı bazı şeyler var. Onları göreceğiz ileride geldikçe. Ama bu onun ilahlıktan yana bir pay aldığını, subhanallah, <gülüyor> bu hususta terzih ediyoruz Haşa diyorum. İlahlıktan yana bir pay olduğunu göstermiyor. O kul ve Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, bir kadın bir kadının bir ihtiyacı vardı. Aklında bir şey vardır. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a benim bir ihtiyacım var diye bildirir. Aleyhissalatü Vesselam da ona bak şu sokaklardan dilediğinde yani hangisini istersen senin ihtiyacını orada göreyim de. Ve nihayet ee, o yolun, sokağın bir kenarında o kadının ihtiyacını giderir. Burada konumuzda alakası Ali Sinan tevazusu. Hiçbir şekilde büyüklenme. <gülüyor> yani bir ihtiyaç sahibi olduğu zaman onunla beraber gidiyor, utanmaması için, çekinmemesi için onun ihtiyacını istediği yerde görüyor. Süfyanallah, büyüklenme yok. Kibirlenme yok. Aleyhisselatü Vesselam işte böyle tevazu sahibi. Ve müstekbirleri, yani büyüklenen, kibirlenen kimseleri hep cehennemde olduğunu bildirmişti. Kibirli kimselerin cennete giremeyeceğini bildirmişti. Allah Allah. Allah Azze ve Celle bizi kibirden, büyüklenmekten alakoyursun. Böyle bir hasreti uzak tutsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki eğer ben bir koyunun böyle koluna yahut bir bacağı yani paçaya çağırılsam ona elbette icabet ederim diyor. Yani basit bir yemeğe bir koyun parçası olan aya, bu da neyse artık basit bir yemeğe çağırırsam buna mutlaka icabet ederim. Yani büyüklenmemdir. Bunu kabul ederim. Aleyhissalatü Vesselam'ın cesaretine, yiğitliğine gelince o yine herkesten daha çok yiğit bir insan. Çok böyle cesaretli bir insan. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste diyor ki Enes radıyallahu anh Aleyhissalatü Vesselam insanların en güteli, en cömertli ve en böyle cesaretlisi, yiğidi idi diyor. Bir gün Medine'de geceleyin, gecelerden bir gün bir ses işitin. Medineliler, insanlar o se ses tarafına da doğru yöneldiler. Yani hadisin bir tanesinde düşman korkusundan dolayı. Düşman geliyor korkusuyla o ses tarafına doğru gidiyor. Aleyhissalatü Vesselam onları yakalıyor ve onları geçiyor. Bir atın üzerinde, elin boynundan da kılacağı asılı, çıplak bir vaziyette Ebu Talha'nın atına binmiş, onların önünde geçiyor. Ve ondan sonra tekrar döndüğünde diyor ki, <gülüyor> Medinelilere, oradaki insanlara korkmayın, korkmayın. Tek başına çıplak bir at atıyor. Diyor ki, Rabi, at diyor, <gülüyor> sanki bir böyle derya idi. Daha önce de o at böyle çok şey e, yavaş, ondan sonra <gülüyor> a, ağır aksak yürüyen bir atmış. Yani miskin bir at. Sanki o at diyor böyle e, bir idi, bir denizdi diyor. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam o atın üzerine biniyor ve tek başına o sesin geldiği, insanların korktuğu, ürktüğü yöne doğru tek başına gidiyor. Burada insanın aklına şu ayet geliyor cin suretinde. Wala yudhiru ala gaybihi ahadun. Gaybına Allah Teala'nın hiç kimseyi müttelif olmaz, bilgi sahibi kılmaz. Hiç kimseyi kimseye bir bilgi vermez gayiple ilgili. İlla men irtada min rasul. Ancak Resullerinden seçtiği olursa. Fe innehu beyni yedeyhim ve min halfihi Çünkü onun önünden ve arkasından koruyucular gönderir. Subhanallah. Ali sırattı koruyucular var. Onu koruyan melekler var. Ama bununla beraber o onu düşünmek sizin bizzatı kendisine verilmiş cesaretiyle şecatiyle herkesten daha fazla ön taraftaydı. Ali Radıyallâhın rivayet ettiği bir başka hadiste biz diyor bedir günü Ali sırattı düşmana en yakın olduğu halde bizim en yakınımız olduğu halde biz ona sığınırdık diyor. Subhanallah. <gülüyor> evet. Aleyhissalatü Vesselam'ın cesareti böyleydi. Savaşta en ön safta. Uhud'da biliyorsunuz, hatırlayın. Miğferi, başına giddiği miğfer, başına batmış ve dişi kırılmıştı. Niye? Savaşın ortasında olduğu için işte. Savaşın göbeğinde olduğu için. Allah o hayır onu Allah en hayırlı koruyucu. Allah en hayırlı koruyucu. Koruduğunu koruyor. Ondan sonra birçok komutanları da öyle çetin savaşlar içerisinde korumuştur. Ve Allah Azze ve Celle o ordunun komutanına zafer nasip etmiştir. Allah Azze ve Celle bize böyle insanları nasip etsin. Yiğit, cesaretli ama yerli yerinde. Bizim kalplerimize böyle bir sağlamlık nasip etsin. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam'ın rıfkı yani yumuşaklığı. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste hepinizin malumu bir arabi yani bir adam mescide gelir ve işer. İnsanlar ona doğru hareketlenirler dövmek için. Aleyhisselatü Vesselam durun. Bir kova dolusu su dökün siz diyor ancak kolaylaştırmak için gönderildiniz. Siz ancak kolaylaştırmak için gönderildiniz zorlaştırmak için değildir. Mescid-i Şeham bir adama bile vesselam, en böyle yumuşak şekilde davranıyor. Orada hem oradakilere hem ondan sonra bizlere birçok şey öğretiyor. Aynı adam e, ismi zannediyorum. Hakem birini Süleym Rabbı Allah olan, namazda iken aksırıyor, hapşırıyor yani. Ondan sonra <gülüyor> Allah hamde diyor. Yanındaki insanlar da saftaki namazdakiler ona bakıyorlar ve durmuyor adam. Bay anası gibi öyle diyor. Anası öyle Ne bakıyorsunuz diyor. İnsanlar. Ellerini dizlerine vurmaya başlıyorlar. Artık yeter, sus manasında. Sonra namaz bitince aleyhissalatü vesselam diyor ki, subhanallah, çağırıyor onu. Namaz diyor, kral, tesbih ve tekbirden ibaret. Bizim namazımıza dünya kelamından bir şey yakışmaz diyor. Sahabe diyor ki o sahabe. Anam babam ona feda olsun. Beni diyor ne dövdü bana ne vurdu ne dövdü ne sö söyledi diyor. Bana şunlar şunlar söyledi diyor. Sübhanallah. Yani namazın yani biz burada olsa yani namazımızı feta, fesada verdi. Der ağzımızı açar gözümüzü gibi. Belki bilmiyor adam. Belki de bilmiyor. Bilse bile hastalığı olabilir. O yüzden sakinetle davranmak gerekiyor. Düşünerek hareket etmek gerekiyor. Yapıcı olmak gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Hırsa ve hislere yenilmemek gerekiyor. Kolaylaştırmak için gönderildi mi? Enes İbni Malik radıyallahu anh bir başka hadiste kolaylaştırın. Zorlaştırmayın ve müjdeleyin nefret ettirmeyin diyor Ayşe radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste de aleyhissalatü vesselam diyor ki ey Ayşe muhakkak Allah yumuşaktır ve yumuşaklığı seven. ve yumuşaklığa verdiği şeyi kabalık üzerine sertliğe vermemiştir evet bu hadisleri de daha önce zikretmiştik Ayrıstrat'ın vesranamun affetmesi. Allah azze ve celle Maide Suresi 13. ayet-i kerimede "Fa fa'funhu vasfa'hunallaha yuhibbul muhsinin" bağışlar ve onlardan yüz çevir. Allah muhakkak ki muhsinleri sever. Yani bağışlamak, affetmek 1. Çağ İslam'ın en önemli özelliği. <gülüyor> Herkesden daha fazla affedici. İkincisi de affetmek muhsinleri Muhsinlerin bir özelliği affetmek, <gülüyor> iyilik yapmak demek. İhsanda bulunmak demek. Allah azze ve celle birçok e, şeyleri anlattıktan sonra ve ente afu akrabu li takva. Affetmek takvaya dahi, daha yakındır da. Affetmek takva işidir, muttakilerin işidir. <gülüyor> Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir başka hadiste diyor ki <gülüyor> a.s. iki iş arasında muhayyer bırakıldığı zaman yani tercih e, hakkı verildiği zaman kendisine günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Eğer o iş günah ise insanların o işe en uzağıydı diyor. Ve kendi nefsi için intikam almaz Allah'ın haramlarına, Allah'ın hürmetine bir saygısızlık olduğu zaman o zaman da Allah için intikam alır. Bizim. Yani Allah için kızar, Allah için ceza Allah için severdir. <Gülüyor> Kendi nefsine bir şey olduğu zaman yapmıyor. <Gülüyor> Ebide ee Teymiyyah rahmetullah Aleyh de aynı şekilde. Kendisine o kadar hakaretler, o kadar eziyetler ediliyor. Kendi nefsi için değil. Ama İslam'a bir şey olduğu zaman İslam'ın hükümlerine Allah'ın hudutlarına bir şey olduğu zaman o zaman da mutlaka onun karşısına dikiliyor. Bunu sadece odayı, birçok Rabbani alim yapmıştık. Ama bizlere bakıyoruz nefsimiz zarar gördüğü zaman hop ayağa kalkıyoruz. Herkesden daha fazla cesaretli daha fazla celanlanıyoruz. Yani İslam'a bir şey olduğu zaman o konuda Süt dökmüş kedi gibi, Hiçbir sesimiz çıkmıyor. Allah bizi ıslah etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın merhameti Ebu Ebu Katade radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir adıste Nebi Aleyhisselatü Vesselam boynunda e, Umame'nin Şeyhül Asın kızı, kızı umame olduğu halde diyor namaz kıldırdı. O çocuk onun boynunda idi. Ruku ettiği zaman onu koyuyordu. Başını kaldırdığı zaman da çocuğu da kaldırıyordu. Bir başka hadiste de secde ederken koyuyordu, sonra tekrar alıyordu şeklinde. El-Sılatüllahmin merhametine bak. Çocuklara olan samimiyetine bak ve imamlık yapıyor. İnsanlar önünde imamlık yapıyor. Şimdi bizden bir imamın böyle yaptığını düşünsek herhalde imamı bir güzel camide döver, cemaat döver ondan sonra bir daha da o camiyi almaz herhalde. Bir peygamber yapıyor koskoca bir peygamber. Allah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rüayet ettiği bir hadiste <gülüyor> Resulullah Aleyhissalatü Vesselam, Ali radıyallahu Anh'ın oğlu Hasan'ı öpüyor. Yanında da Akra bin Habis et temimi oturuyor. Diyor ki Akra, bu sahabim, benim 10 tane oğlum var, bunlardan hiçbirini öpmedim diyor. Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Men la yerham la yurham, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Çocuklarla iyi duyarlak kurmak için onları ara sıra dinlemek lazım. Ara sıra öpmek lazım. Kız çocuğu da olsa, erkek çocuğu da olsun. Bazılarında böyle bir şey var. Ee, yani yanlış bir anlayış. Kız çocuğuna dokunmuyor. Kız çocuğuna öpmüyor. Aleyhisselatü vesselam Fatıma radıyallahu anh hatırladığım kadarıyla öperdi. Sübhanallah. Yakın devranıyordu. Yakın olmak lazım çocuklara. Yani bir şeyler yaptırmak istiyorsak onlara yakın olmak gerekiyor. Onlara bir öpücük bazen dünyanın en büyük mükafatı oluyor. Çünkü kendilerine değer verildiğini hissediyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ı veriyor. Merhamet etmeyene merhamet edin. Bu acımanın şefkatin bir göstergesi çünkü. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir başka hadiste... Sizden birisi namaz kıldırdığı zaman insanlara hafif tutsun. Çünkü onların içerisinde zayıflar, ondan sonra hastalar ve yaşlılar bulunur. Ancak kendi nefsi için, yani kendi başına namaz kıldığı zaman istediğin kadar, dilediğin kadar uzatsın. Evet. Yani bu da yine bir şefkatin, merhametin göstergesi. Cemaatte eğer hasta bir insan varsa, yaşlı bir insan varsa, çok fazla uzatmamak gerekiyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın hizmetçi olan merhametine gelince diyor ki bu hizmetçiler hakkında onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah Azze ve Celle onları sizin elinizin altında kılmıştır. Onları sizin yediğinizden yedin. Yani burada hem hizmetçiler hem de o dönemdeki Allah-u köleler bu hükmün altına giriyor. Yediğiniz şeylerden yedirin. Giydiğiniz şeylerden giydirin. Ve onlara yapamayacakları şeyleri görevleri vermeyin. Yapamayacakları şeylerde sorumlu tutmayın. Eğer bir sorumluluk verirseniz onlara yardım edin diyor. Herhangi bir hizmetçi veyahut da Emir altında bir insan birkaç kişiyi çalıştırıyor ise yapamayacağı bir şey verdiği zaman zorlanacağı bir şey verdiği zaman ona yardım etmesi gerekiyor. Bu da yine şefkatın bir göstergesi. Aleyhissalâtu vesselâm'ın düşmanlarına olan rahmetine gelince Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste <gülüyor> Aleyhissalâtu vesselâm'a hizmetçilik eden bir tane Yahudi genç var. Bir gün hastalanıyor ve <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o genci ziyaret ediyor. Ona diyor ki Müslüman hastalığı esnasında Müslüman oldu. Babası babasına bakıyor çocuk. Diyor ki <gülüyor> babası çocuğa Ebu'l-Kasım'a itaat et diyor. Allah. Çocuk Müslüman oluyor. Aleyhissalatü Vesselam dışarı çıktığında diyor ki ateşten onu kurtaran Allah'a hamdolsun. Allahu akbar. Yani her hali Aleyhissalatü Vesselam'ın her hali bir insanın hidayete gelmesi. Her halinde bunu gözetiyor. Özellikle de zayıf anda bakın. Hastayken Hastayken Zayıf düşmüşken ona neyi telkin ediyor? Müslüman olmasın. Nebinin hizmetçisi zaten. Biliyor neyin ne olduğunu. O yüzden Müslüman oluyor. diyor. Daha fazla bir şeyler söylemiyor. Sadece eslim. Müslüman oluyor. Allahu Ekber. Çocuk babasına bakıyor şöyle. Yan gözü. O da Ebu'l-Khasma Muhammed'e itaat et Sallallahu aleyhi ve sellem deyince Müslüman oldu. Yani Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiği zaman düşmanlarına ondan sonra gayrimüslimlere karşı böyle <gülüyor> merhamet sahibi. Zaten Allah azze ve celle Nimeteyn Suresi'nde la yahkumullahu Allah Allah sizi yurtlarınızdan çıkartmayan, din hususunda savaşmayın, yurtlarınızdan çıkartmayan kimselere iyilik etmenizde Onlara adaletli davranmanın hususunda yasaklama koymaz. Sizi yasaklama. Allah adaletli davrananları sever. En büyük vazife bizim onlara dini tebliğ <Gülüyor> etme. Ali Said Gülmesi. Ayşe radıyallahu anhani riayet ettiği bir hadiste diyor ki Ayşe r.a Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle küçük dili gözükür bir vaziyette gülmenin tamamıyla gülerken görmedim diyor. Evet bazen, bazı hadislerde Aleyhisselatü Vesselam'ın azı dişleri güldüğü zaman gözüktüğü söyleniyor. Ama özellikle ağzını iyice açıp küçük dili gözükecek şekilde güldüğünü görmedim diyor. O ancak tebessüm ederdi. Tebessüm etmek sadaka vermek. Tebessüm etmek gülmenin en güzeli aslında. Ama bazen tabii ki insan daha fazla gülebilir. Ama bunda da yine <gülüyor> aşırıya kaçmamak gerekiyor. Çok fazla gülenler, Allah korusun, çok ağlayanlar. Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsederken o gün diyor فَلْيَدَحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبِكُوا كَثِيرًا az gülsünler çok ağlasınlar dünyada dünyada az gülmek, tebessüm etmek gerekir tebessüm bir sadakadır Müslüman kardeşe yapılan bir tebessüm sad sadakadır ve nebilerin nebilerin ahlakı, nebilerin uygulamasıdır tebessüm mesela Süleyman Aleyhisselam'dan bahsederken ve tebessüm et gülerek tebessüm etti diyor ondan sonra duayı başlıyor ve kâle Rabbi izni en eskurunü metek <Sessizlik> elleti en'amta alayya ala walidayi <Sessizlik> ey Rabbim bana ve anama kavama verdi nimete şükrü eda etmeyi bana nasip et. Ve in a'mene saliham terda ve razi oldun salih ameli istemeyi nasip et. Ve dkhil bi rahmetike fi ibadike's salihin ve rahmetinle salih kullarının arasına beni kat. O Süleyman Aleyhisselam Kendisine milk verilmiş bir peygamber. Kimin sözüne gülüyor biliyor musunuz? Karıncanın, karıncaların konuşmasını işiten bir peygamber. Onların konuşmasına tebessüm ediyor. Ondan sonra da bu dua yapıyor. Cerr-ı Radiyallahu anh'a rünat hadiste, <gülüyor> Ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Müslüman olduğum günden beri ancak yüzünde tebessümle gördüm. Allah Azze ve Celle müminlerin yüzünden tebessümü esirgemesin. <gülüyor> Ama şu anda yüzler var. Buruşuk yüzler var. Musibete uğramış. Nerede? Dünyanın dört bir yanında. En yakın Suriye kardeşlerimiz. Allah Azze ve Celle onların yüzlerini güldürsün. Allah Azze ve Celle... Onların kuvvetlerine kuvvet katsın. Allah Azze ve Cel onları gök ve yer ordularıyla desteklesin. Allah Azze ve Cel bizim de onların mücadelesinde katkıda bulunmayı, bizim de katkımızı onlara nasip etsin. Bizim de onlarla beraber aynı mücadeleyi vermeyi nasip etsin bizlere. Aleyhissalatü Vesselam'ın ağlaması son konu. Abdullah ibn i Mesud radıyallahu anh ta'l-hahmet edilen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam oku, bana Kur'an oku diyor. Diyor ki Abdullah ibn i Mesud ey Allah'ın Resulü Kur'an sana inzi halde ben mi okuyayım? <gülüyor> diyor ki evet oku diyor. Abdullah ibn i Mesud Nisa suresini okudum ta ki şu ayete geldim diyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا min كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيلًا Şehidim. Biz her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman ve seni de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hasse seni de bunların üzerine yani bu ümmet üzerine şahit getirdiğimiz zaman buraya geldiğim zaman dedi ki Aleyhisselatü Vesselam yeter baktım ki diyor gözlerinde yaşlar akıyor bu ifadeye dayanamıyor aleyhissalatü vesselam ümmetine bu kadar düşkün, ümmete hakkında bu kadar merhamet sahibi ve ondan dolayı, o sorumluluğundan dolayı dayanamayıp anlıyor. Allah-u Ekber. Biz de onu anlayabilsek keşke, hakkıyla. <gülüyor> evet, Abdullah bin Eş-i Hayri radıyallahu vatik, hadiste, diyor ki ben aleyhissalatü İslamı böyle ağlamadan dolayı göğsünde değirmenin vızırtısı gibi bir vızırtı inlemesi gibi bir inleme işittim diyor namaz kılarken. Aleyhissalatü ve namaz kılarken ağlar. <gülüyor> Azap ayetleri, azabı ifade eden ayetler geldiği zaman Allah'a sınır. Tesbih ayetleri geldiği zaman Allah'ı tesbih edelim. Evet okurken belki manasını anlamıyor olabiliriz. Ama en azından namazın içerisinde o ayetlerin büyüklüğünü Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü cennetin, cehennemin hak olduğunu düşünüp namazı namaz gibi, yani tam bir namaz gibi kılabilir. Huşu içerisinde kılabiliriz. Allah Azze ve Celle huşulu namazdan nasip etsin. Öyle insanlarla karşılaştık ki gerçekten namaza öyle bir kendilerini veriyorlar ki sanki dünyadan irtibatları kesilmiş. Kitaplarda okuduğumuz kadarıyla <gülüyor> namaz kılan öyle salih insanlar var ki onlar sanki başlarına ev yıkılsa haberler olmuyor. Kendilerine bir şey isabet etse haberleri olmuyor. Bunun örnekleri çok. allah Teala böyle ibadet etmeyi bize nasip etsin. Evet. <gülüyor> bu hastalık, Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. İnşallah haftaya devam etmeyeceğiz. Subhanıkallâhumme ve behemdek. Eşhedönlâ ilâhâllântestâhbirek ve tûbûûleyk. Sormak istediğim bir şey var. Sormak istediğim bir şey varsa.